Arkası yarın. Klaviko 4. Bölüm Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necategil. Mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Mari Nedret Güvenç, Sophie Fatma Andaç, Buenko Mazlum Kiper, Gilber Müfit Kiper, Klaviko Metin Seresli, Bomarşe Muhip Arcıman. İspanya kralının arşiv memuru Clavigo, Marie'i sevmiş fakat sonra verdiği sözü tutmayıp onu bırakmıştır. Kız kardeşinin uğradığı hakaretin intikamını almak için Paris'ten Madrid'e gelen Bomarşe, Clavigo'ya Marie'nin masum olduğuna dair bir itirafname imzalatır. Fakat Marie'e kendisini affettireceğini uman Clavigo, Bomarşe'den bu itirafı bir süre etrafa duyurmamasını rica eder. Bomarşe razı olur, Clavigo gider, Marie'nin ablası Sophie ile görüşür. Şimdi kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Ah, abla, ablacığım. Ne var ne oldu bana? Oh, ne korkunç bir rüya gördüm bir sen. Otur, otur şuraya. Oh, ter içinde uyandım. Bana biraz su ver abla. Dur hemen. <Gülüyor> Alma. Öyle istedi diye uyudum sanki Bütün gece uyumadım yorgunsun <gülüyor> Sinirlerim çok bozuk Uyuyamıyorum Doktorun veri ilaçları da doğru dürüst almıyorsun ki Hepsi faydasız hepsi Öyle deme yavaş yavaş olur bu İyileşeceksin <gülüyor> Rüyamda bunun aksini gördüm abla Ne gördün Kendimi ölüm döşeğinde gördüm <gülüyor> Demek ki hepsi geçecek Mari <gülüyor> Yani öleceğim değil mi abla Benim kuruntulu kardeşim Neler söylüyorsun Ölüm döşeğine neden düşmüşüm biliyor musun? Hı -hı. İki kişi ölmüş benim yüzümden Herkes korkulu rüya görebilir Marie. Yüzlerini seçemedim Biri abime benziyordu Abin Aranyvez'e gitmiş Nereden biliyorsun? Oh, Allah. Aklıma kötü şeyler geliyor Allah korusun Bir de üçüncü adam vardı rüyamda Oyna kıvranıyordu Bir şeyler söylemek istiyordu Söyleyemiyordu oh, Büyük bir pelerine sarılmıştı ...onun da yüzü görülmüyordu. Günaydın Bayan Sofie. Günaydın Buanko. Günaydın. Nasılsınız Matmazel Teşekkür ederim. Bakın size yeni kitaplar getirdim. Bol bol okuyun. Kitaplar üzüntümü unutturamıyor. Bunlar bugün. eğlendirici kitaplar. Kitaplarla avunabilmemiz için gönlümüzün şen olması gerek. Onlar ancak neşeli insanlara vakit geçirtebilir. Neşeli insanlar kitap okumazlar ki. <Gülüyor> doğru. Bak bu doğru. <gülüyor> Sokakta Clavigo'yu gördüm. Buraya mı geldi? Şey hani Clavigo mu geldi? Abla. Evet geldi ya. Ne zaman? Demin canım sen uyuyordun. Clavigo geldiğine göre abim. Abime ne hani olmuş? Abin Aranjuez'e gitmiş. Emin misin? A, tabii eminim. Ya. Peki hani artık onu eve almayacaktın? Karşımda görünce birdenbire şaşırdım. Sonra acıdım zavallıya. Zavallı. Klavigoya zavallı mı diyorsunuz bayan Sophie Bana acımıyor da ona acıyor Asıl o acınacak durumda Sen suçlu değilsin ki Marie Hem sonra tam altı sene evimize geldi gitti Dostumuzdu Kardeş gibi sevdim onu sen seviyorsun diye Bizi bıraktı artık aramaz olduğu zaman Ben de az mı üzülmüştüm Neye gelmiş ne istiyor peki Affedilmek istiyor yalvarıyor Böylesine bir hakaret asla affedilmez abla Hem benim için çoktan öldü o Fakat ismini duyunca heyecanlandım Unutsaydım bu kadar telaşlanmazdım. Ben abimle düşünerek heyecanlandım. Onu affedemem. Nasıl yalvardı bir görsen. Çok pişman çok. Seninle konuşmak istiyor. Asla. Senden bahsederken birlikte geçirdiğiniz o güzel günleri yaşıyordu sanki. Öylesine mesuttum. Ne dersen de. Duygulu bir adam. Duygulu. Onda duygu ne geze. Bir vefasızlık etti bıraktı seni ama döndü geldi yine. Arada ayrılıklar muhabbeti tazeler. Bayan Sofi ne oldu size böyle? Sizi nasıl kandırdı ki onu koruyorsunuz? Korkarım ona ümit de verdiniz. Hayır hayır yanlış anlamayın çok soğuk davrandım. Ben kendi kanaatimi söylüyorum pişmanlığında samimiydi. Sonrası dişi çok büyütüyorsunuz. Büyütüyor muyum? Evlenecekti. Evlendi mi benimle? Bırakıp gitmedi mi beni? Hepiniz fazla kuruntulusunuz. Sevgilin vefasız çıktı bıraktı seni ama bir sen misin böyle olan? Kızların hemen hemen ortak kaderidir bu. Fakat Clavigo işte geri geldi Hatasını biliyor bütün kalbiyle pişman ve kendine ne yapıp yapıp affettirmek istiyor Abla ben istemiyorum Tabi kolay değil Marie Nefretten sevgiye geçmek kolay değil Yalnız şunu bil ki sen istemesen bile kalbin istiyor onu İster bilirim çünkü sevdin hala da onu seviyorsun Şimdi onu görmek istemeyişinin sebebi cesaretsizlik Bırak bu ürkekliği daha fazla acı çekme Marie Matmazel Marie'e hiç acımıyorsunuz Üzülüyorum ama Marie'nin mesut olmasını istiyorum. Ondan hakikaten nefret ettiğini bilsem boşuna uğraşmazdım. Ama ondaki bu duygu nefret değil, sadece bir kırgınlık, bir küskünlük. Bundan emin olmasaydım Klavigo'ya kapıyı açmazdım. Marie, bırak bu kararsızlığı. Sonunda bana hak verecek, teşekkür edeceksin. Sus artık abla bak hen işlem geldi. Günaydın. Günaydın. Gel hele girbe. Yardım et de Maria cesaret aşılayalım. Glavigo ile konuşması lazım. Abla. Bence onu artık hiç görmemelisiniz Matmazel Marie. Boyenko ne yapıyorsunuz? Siz de bana yardım etmezseniz nasıl kandırabilirim onu? Fakat Matmazel Marie haklı Boyan Sophie. O kadar acı çektirdikten sonra şimdi hiçbir şey olmamış gibi gelip dil dökmesi... ...o hainin ne kadar taş kalpli olduğunu gösterir. Marie'nin ona dönmesi için onur şeref duygularından yoksun olması gerekir. Hayır. Matmazel Mari gönlüne kapılıp Clavigo'ya itilse bile Gururunun sesini dinlemeli ondan uzak durmalıdır Clavigo'nun Matmazel Mari'den ancak şimdi özür dilemesi Ne kadar korkak ve küçük bir adam olduğunu gösterir Clavigo abinizden korktu Bu Doğrusu bu Matmazel Mari Dostacı söyler fakat gerçeği söyler Siz aynı fikirde değil misiniz Bay Gilbert Fakat bir tehlike karşısında olduğumuzu biliyorsunuz dostum Nasıl tehlike Anlatayım Sophie Ağabeyin Clavigo'dan bir itirafname almış İtirafname mi? Nasıl? Kimden duydun? Clavigo söylemedi Telaşlanma Sophie Fakat durum cidden nazik Ağabeyin Paris'ten buraya bir arkadaşıyla gelmiş Bize hiç bahsetmedi Bahsetmedi Saint George adında bir asılzade Ağabeyin Clavigo'ya onunla beraber gitmiş Clavigo suçunu onun yanında itiraf etmiş Yazmış, imzalamış Saint-Georges beni buldu anlattı her şeyi Saint-Georges nerede şimdi? Fransa'ya dönmek üzere hemen yola çıktı Babasına Marie'nin masumluğunu haber vermeye Clavigon'un suçunu itiraf ettiğini bir an önce söylemeye gitti Peki ağabeyin? Abiniz de Arayuaz'a gitmiş Orada Fransa etkisiyle görüşecekmiş Ne görüşecek? Bilmiyorum Fakat dönüp gelecekmiş hemen Heh. Evet onu söylüyordum Şimdi çapraşık bir durum çıktı ortaya. Ne gibi? Klavigo itirafnameye Mari'nin masum olduğunu yazmış. Dönekliğini, vefasızlığını bir bir yazmış. Şerefi iki paralık oldu tabii. Ama Klavigo bence bunu gene hep Mari'yi düşündüğü için yaptı. <Gülüyor> Klavigo Mari'yi düşünecek öyle mi? İşte bu imkansız. Hemen kesip atmayalım Buenko. Düşünelim öyle. Düello edebilirlerdi. Diyelim ki ettiler ve Bomarşe öldü. Za vallahi abim, abla, abla rüyamda gördüm. Heyecanlanma <gülüyor> mı İhtimaller üzerinde konuşuyoruz. Diyelim ki abinin öldü. Yalnız senin mi? Ablanın hepimizin üzüntüsü bir kat daha artar o vakit. Düello etseler Bay Bomarşe Klavigon'un hakkından gelir. Klavigo da o yiğitlik ne gezer? Gezer, gezmez başka. Biz ihtimalleri düşünüyoruz. Mesela Klavigo öldü diyelim, o da berbat. ...o zaman da bu İspanya'dan sağ çıkarmazlar. Clavigo kralın gözdesi çünkü. Anlatabiliyor muyum? Peki ama suçlu olduğunu itiraf etmiş. O itiraf da ayrı bir konu. Klavigo kendi iradesizliğini, dönekliğini apaçık ortaya koyan o kağıdı yazmış vermiş. Fakat bir şartla. Şartı? Neymiş? Abiniz o kağıdı Arayuez'den dönünceye kadar ortaya çıkarmayacak. ...ancak dönünce etrafa duyuracakmış. Klavigo bu şartı öne sürerken ne düşünmüş olabilir? Mari'nin kendisini affedeceğini düşünmüş. Şimdi her şey senin kararına bağlı Mari. Anlamıyorum, anlamıyorum. Yavrum, anlaşılmayacak bir şey yok ki bunda. Klavigo'nun ne kadar haris ve yükselme düşkünü olduğunu biliyorsun. Aklına koyduğunu yapmak için sana bile bir engel gözüyle bakmadı mı? Seni bu yüzden bırakmadı mı? Enişte. Sözlerim acını çoğaltıyor biliyorum Fakat benim anlatmak istediğim şu Clavigo böyle bir itirafın yayılmasını hiç ister mi? <gülüyor> İstemez Şu halde Bomarş'a Madrid'e dönünceye kadar Mariyi yumuşatamazsa imzaladığı itirafnameyi geri alabilmek için elinden geleni yapar Ne yapabilir? Bomarş'i Aranyuez'de yahut Madrid'e gelirken yolda öldürtebilir Neler söylüyorsun enişte? Canım konuşuyoruz metin ol Ama bu böyle ...Klavigo o kağıdın ortaya çıkmasını istemez. Çünkü o zaman bütün yükselme kapıları yüzüne kapanır. İstikbali mahvolur. Klavigo korku biridir. Bay Bomarşe'ye hiçbir şey yapamaz. Siz asıl korkaklardan korkunuz. Hoş demin de söyledim ya... ...ölen Klavigo bile olsa... ...gene Bomarşe'nin felaketi demektir. Bu sefer de kral sağ bırakmaz onu. Oh. Peki ne düşünüyorsunuz? Mari'nin duygularını takdir ediyorum. Fakat Klavigo'ya ret cevabı verirse... ...hem kendisi... ...hem ailesi bütün perişan ne olacaktır. Ne yapayım ben, ne yapayım ben? Telaşlanma o Mari, dur bakalım, dur hele. Clavigo abinizi öldürmeye cesaret edemez. Korkan biridir o. Canım siz de ikide bir bu korkaklığını öne sürmeyin. Kendi yapamasa bile katil de mi kiralayamaz? Parayla adam öldürecek yüzlerce serseri var. Saray entrikalarına alışmış bir insan kiralık katil de mi bulamaz? Dolu. Krala haber verelim. Kral nerede? Sarayında. Duvarların, nöbetçilerin, dalkavukların gerisinde. Kralın yanına yaklaşabilene pes derim Hı? Bir gürültü oldu Gelen kim? Ah. Görmeliyim onu Onu görmeliyim Mari bayıldı Gir be Buenco. Tutun şu koltuğa oturtalım Clavigo Nedir bize ettiğiniz Gidin buradan Sizi görmek istemiyorum Müsaade edin de içimi dökeyim Görmek istemese bile dinler o beni. Gidin buradan. Gitmezsin Buenko. Konuşsun bakalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Uzatmayın lütfen. Bay Gilbert. Beni bir dost gibi evinize kabul ettiğiniz günlerde ben fakir bir gençtim. Fakat yoksulluğum, değersizliğim Matmazel Maria karşı önüne geçilmez bir sevgi duymama engel olmadı. Zamanla o da beni sevdi. Sonra araya tereddütler, bocalamalar girdi. Fakat şimdi uyandım, kurtuldum, kendime geldim. Kendinize gelmeniz çok uzun sürdü galiba. Dalgalarla çarpışan bir gemi ister istemez fırtınanın geçmesini bekler. Denizin ne zaman yatışacağı bilinir mi? Fakat geçti artık, atlattım. Sevgilim Mari geçireceğimiz saadet hülyalarını kurarken... ...siz de beni desteklemiyor muydunuz Bayan Sofi, Bay Gilber? Samimiyetimden emin olmasaydınız benden, bizden yana olur muydunuz? Bizi hayal kırıklığına uğrattınız. Çok acı oldu bu. Ümitlerimize, hülyalarımıza çok kısa bir zaman içinde yanılma gölgesi düştüyse sene çıkar... Unutmayın ki dünyanın en yüce zevklerinde bile kederin, acının tortusu ve kiri vardır. Bu bizim başımıza gelenler kimin başından geçmemiş ki? Yalvarıyorum size. Eski saadetimize dönebiliriz. Mari. Mari, sevgilim. Klaviko. Beni affediyorsun diyeyim. Affet ne olursun. Abi. Evet, geldim. Mari. Onu affediyor musun? Gel İçeride azıcık dinlen Mari Gel Affetti mi Affetti mi Öyle görünüyor Bu Saadete layık değil ama Clavigo Olmaya çalışacağım Göreceksiniz olacağım olacağım. Mari Clavigo'yu affetti abi Ağlaya ağlaya gitsin şimdi Kendime geleyim Affettim onu dedi bana oh, Ne kadar mesudum bilemezsiniz bayan Sophie. Sizi kucaklayabilir miyim Bu kardeşim Büyük hatanızdan dolayı kızgınlığım geçmiş değil henüz Fakat Maris sizi affetti madem Bana susmak düşer İşte yazdığınız açıklama Yırtıyorum Alın parçalarını Teşekkür ederim Ben artık sizinleyim Hep sizinleyim Glavigo gidin şimdi Sesinizi duyup heyecanlanmasın Gidiyorum bayan Sofi gidiyorum Maria sonsuz minnettarlığımı söyleyin lütfen Şimdi ne kadar sevinçliyim bilseniz Hoşçakalın dostlarım Hoşçakalın Bu işin böyle bitmesine çok sevindim İkisi de birbirini seviyordu Klavigoya iyi bir ders vermek isterdim Ama ne yazık ki Kardeşim var arada fakat böyle oluşu hakkımızda daha hayırlı belki Zaten elçimiz de böyle düşünüyordu Nasıl? Maria affetsin de evlensinler her şey düzelir diyordu Evet unutulur bütün bu üzüntüler Mari'nin barışmış olmasına ben de çok sevindim Siz bir şey söylemiyorsunuz Buenko? Klavigo artık akrabanız oluyor Evleniyorlar Beni bu evde bir daha göremeyeceksiniz Fakat Buenko Benim alma isteğim bağrımda hala bir kor gibi yanıyor Maria çektirdiği azaplardan dolayı o adamı asla affedemem. Yalnız size tavsiyem... ...yarın neler yapacağı bilinmez... ...dikkatli olunuz. Ben gidiyorum. Boyenko böyledir. Her şeyin hep kötü tarafını görür. Ne kadar da içine kapalı, karamsar bir genç. Ama durumun umduğu gibi çıkmadığını... ...düzeldiğini görünce o da yanıldığını anlar. İtirafnameyi yırtmakta acelem ettim acaba? Yo, hayır hayır isabet oldu Sevinmeliyiz değil mi Gilbert? Bilmiyorum Bilmiyorum Yalnız ne var Mari çok perişandı biliyorsunuz Klaviko isimli sürekli oyunumuzun dördüncü bölümü burada sona erdi. Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necatigil, mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Mari Nedret Güvenç, Sophie Fatma Andaç, Buenko Mazlum Kiper, Gilbert Müfit Kiper, Klavigo Metin Serezli, Bomarşe Muhip Arcıman. Sevgili dinleyiciler, oyunumuzun arkası yarın gene bu saatte. Hoşçakalın.